Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Zonguldak'tan Nilgül Demircibaşı selamun Önce hocama selam eder, ederim demiş. Aleyküm. Benim sorum namazı daha bir huşu ile kılabilmem için gözlerimi kapatıp Rabbimi kalbimde hissetmek doğru mudur? Namazda gözler kapatılmaz deniyor ama ben bu şekilde namazımı daha huzurlu kılıyorum. Selamlar demiş efendim. Allah razı olsun. Namazda gözleri kapatmak, göz dünyaya açılan pencere gibidir. Onu kapatınca, yani gözlerimizi kapatınca, gönül alemimize dönme imkanımız olur. Yoksa dışarıyla meşgul olur. Onun için namaz kılarken gözü kapatmak doğru müdür? Evet, alimlerimize göre doğru değildir. Bize göre bu doğrudur. Bu dost doğrudur olması gerekendir. Yani namazda gözünü kapatıp Allah'ın huzurunda mirajda durmaya çalışmak gerekiyor. O pencere, dünyaya açılan pencere açık olunca orası bizi meşgul eder. Huzurda duramıyoruz. Onun için gözlerin aslında kapalı olması gerekir. Doğrusu budur. Nasıl Allah'ın huzurunda durabiliyorsak, mirajda durabiliyorsak doğru odur. Bu durumda kardeşimiz doğru yapıyor, öyle yapmayanların da öyle yapması gerekir. Yoksa birileri işte götün açık olması gerekir, hatta böyle başını koyduğu, secde ettiği yere bakması gerekir, elini şöyle tutması gerekir, parmaklarını şöyle yapması gerekir deyip onunla meşgul olmak doğru değildir. Namazda, mirajdasın, Allah'ın huzurundasın, seni yaratan Rabbinin huzurundasın. Bunu hissedip bunu tatman gerekir. Bunu tatmıyorsan, İçi boş bir namaz olur, o namaz olmaz. Yani elinle ayağınla ne kadar uğraşırsan uğraş, Allah'ın huzurunda durmuş olmuyorsun. Tatili erkan bu değildir. Tadili erkan, hem gönlün hem bedenin beraber Allah'ın huzurunda durmasıdır. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Hem bedenin hem gönlün beraber olmadığı bir ibadet, ibadet değildir. Çünkü orada zahiri olarak huzurda durmuş ama manevi olarak huzurda duramamış. Onun için kardeşimiz doğru yapıyor. Öyle yapmayanlar da öyle yapmalıdır. Doğrusu öyledir. Gönlünü Allah'ın huzurunda tutmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Orada Rabbine halini arz ediyor. Daha doğrusu ahdini tazeliyor. ediyor. Ben senin kurunum diyor. Senin benim rahman ve rahim olan Rabbimsin. Sen benim sahibimsin, malikimsin, melikimsin. Ben sadece sana, biz sadece sana abdoluyoruz. Biz seni istiyoruz. Biz senin rızan peşindeyiz. Aşkının, muhabbetinin peşindeyiz. Sevgine layık olmaya çalışıyoruz. Bizi kendisine nimet verdiğin kullarla beraber eyle. Onlarla beraber sana geliyoruz. Sırat-ı müstakiminde sana koşuyoruz. Bizi Gazaba uğrayanlarla, dererte olanlarla beraber eyleme diyoruz. Rabbimizle konuşuyoruz, birebir konuşuyoruz. Muhatap Rabbimizdir. Gözünü kapatınca muhatap olabiliyorsun, gönlünü toparlayabiliyorsun. Evet. Gözü açık olsa olur mu? Elbette ki olur. Ama kamil olan, doğru olan, güzel olan, evet o anda gözünü kapatıp bütün gönlüyle Rab'bine dönmesidir, gönlüyle olmasıdır. Evet. Efendim Ardahan'dan Necdet Yener, eşimin okur yazar yok. Namaz kılarken sesli kılıyorum, o da tekrarlıyor. Bir sakıncası var mı? Kesinlikle bir sakıncası yoktur. En güzelini yapıyor. Bu arada eşiyle beraber namaz kılarken cemaat halinde evet kılmak lazım. Eşimizle, çocuklarımızla, Evet, arkadaki cemaat bir kişi olsun. Evet, öndekinin imam olması gerekir. Evet, soru çocuğunun ailesinde cemaat olması gerekir. Cemaatle namazlarını kılmış olurlar. Mutlaka böyle yapmaya çalışalım. Aynı zamanda hiç kimse yoksa gene cemaatle namaz kılmaya çalışmak gerekir. Yani niyetini imam olarak getirmesi gerekir. Gönül itibariyle niyet yapılır, imam olarak niyet eder bana uyanlara, tabi olanlara evet, imam olmaya niyet ettim gibi. Melekler tabi olur. Evet, bunu böyle bilelim. Bir kişi bile varsa, evet, cemaat halinde kılalım. Bununla beraber tekrar etmesi gayet güzeldi. Tekrar etmese de cemaatle kılmış olur. Ama tekrar ederse, bu arada öğrenmiş olur. Evet, doğru olan tekrar edip, iyice onu öğrenmesiydi. Öğrendikten sonra da, İmkan oldukça ailemizle, karımızla veya beraber cemaat halinde namaz kılalım inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Muammer Bozkurt, bir TV programında Kur'an okumak için abdest almaya gerek yok. Abdest sadece namaz kılmak içindir dediler. Hocamızın bu konudaki görüşü nedir? Her konuda, hatta hiçbir konuda bizim görüşümüz olmaz. Allah'ın emri nedir? Resul'ün emri nedir? Ona bakmamız gerekir. Birileri böyle söylediği deyip onu Allah'ın verdiği hüküm olarak kabul etmeyiz. Edemeyiz. Bu konuda Allah'ın emri nedir? Evet, namaz için abdest gerekir. Bir de Kabe'yi tavaf ederken tavaf için abdest gerekir. Say için abdest gerekmiyor. Ama tavaf için abdest gerekir. Kur'an okurken abdestli olmak gerekir mi? Gerekir derken farz midir? Hayır. Allah ayet-i de öyle buyurdu. Kur'an'ı okuduğunuz zaman taşlarmış şeytandan Allah'a sığının. Bu şart. Bu Allah'ın emri. Bu manevi abdest. Zahiri değil. Tabiri caizse manevi abdesttir. Nasıl sığınmamız gerekir? Benim bu okuduğum, okuyacağım beni yaratan Rabbimin bana hitabidir, Bana vahyidir. Buyur Rabbim bana söylüyor deyip şeytanı oradan kovmak gerekir. Yani acaba demekten belki demekten kurtulmak gerekir. Şeytan bu sese verir o anda. Rabbi ona neyi söylemişse anlamaya çalışması gerekir. Anlayamadığını daha sonra öğrenmeye çalışıp anlamaya çalışması gerekir. Kur'an'ı okumadaki tek şart, tek farz kovurmuş şeytandan Allah'a sığınmaktır. Ama bunu yapmıyoruz. Ya da bunu dilimizle, eûz besmele çekip bunu yaptığımızı zannediyoruz. Dilimizle söylemek yetmez. Bunu gönlümüzle yapmamız gerekir. Gönlümüz yapınca Gönlümüzle yapınca ne olur? Allah'ın bir muravi var. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar dedi ya, biz de Allah'ın ayetlerini okuduğumuzda mutlaka imanımızın yani Allah'a olan muhabbetimizin artması gerekir. Rabbim bunu bana söylemiş. O yakınlığı tatman gerekiyor. Bunu hissetmen gerekiyor. Ama kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmazsan ne olur? Şeytan orada bin bir türlü ve söze verir. Ya da okuduğunu zaten anlamıyor. Hiç şeytana gerek yok orada. Zaten okumadı. Anlamadı. Diyelim ki okuduğunu anlamıyor. Bu durumda ne yapması gerekir? Aynısını yapması gerekir. Rabbim bunu bana söylüyor. Bu Rabbimin kelamı. Rabbim bu kelimeleri böyle söyledi, böyle kullandı. Bir beşerin seviyesinde Allah konuşmuş. Böyle söyleyince, Evet, gene imanını yani muhabbetini artırır. Allah'a olan muhabbetini, yakınlığını artırır. Alimlerimiz bunu nereden çıkarmış. Allah levh-i mahfuzu anlatırken, evet, o ana kitaptadır buyurur, oraya ancak temizlenmiş olanlar dokunabilir dedi. Levh-i mahfuz için söylüyor. Yani şeytanlar oraya dokunamaz. Oradan bir haber veremez temizlenmiş olanlar, melekler levh-i mahfuzi alıp işte bu durumda Kur'an'a dokunamaz, abdestsiz. Peki soruyoruz o zaman, şöyle anlamak gerekir. Bir kafir, bir müşrik, bir Yahudi, bir Hristiyan Kur'an'a dokunabilir mi, dokunamaz mı? Ona Kur'an'a dokunma diyebilir misin, diyemez misin? Diyemezsin. O Allah'ın kulu. Allah o kitabı göndermiş, Kafir okusun diye. Kafir onu dinlesin diye. Dinleyip iman etsin diye. Müşrik onu okusun. Müşrikler okumadı mı? Okudular. Allah müşriklere okuma dedi mi? Sizin abdestiniz yok mu dedi. Haşa. Olur mu? Okuyun dedi. Dinleyin dedi. Anlayın dedi. Okuyacak ki iman etsin. Okumadan hadi buna iman et. Git bir de abdest al. Ondan sonra okuyabilirsin mi? Diyeceksin. Hiç böyle bir yanlış olur mu? Yani kendine göre Kur'an'a kutsal diyor, dokuramazsın diyor. Öyle mi? Kutsal olan insandır. Evet. Allah'ın vahyi kutsaldır. İnsan çambura düşünce, Allah onu gökten indirmiş ki, insan Allah'ın ipine sarılsın, kutsal olsun, yukarı çıksın, aşağı çıksın diyedir. Sen kirlisin, ipe yapışma. Olur mu böyle? Temizlenme, anlama, iman etme demiş olursun. Evet, Kur'an'ı okumak için abdest gerekmiyor. Bununla beraber evet, bir mümin her an abdestli olmalıdır. Abdestsiz bir anının böyle olmaması gerekir. Evet, onun için kardeşlerimize söylüyoruz, abdest alma imkanı yoksa o anda, Abdestsiz olmamak için abdest alıncaya kadar o anda hemen teyemmüm yapsın. Abdest alıncaya kadar. veya cünüpken. Aynı şey geçerlidir. Gusur abdesti alıncaya kadar o anda teyemmüm yapsın. Abdestsiz olmazsın. Abdest alıncaya kadar teyemmüm yapsın diyoruz. Elbette ki onu abdestli okumak ona yakışıyor. En güzelidir ama abdest şartı da yoktur. Buyur. Efendim Muhlis ikinci <gülüyor> sorumuza verdiğiniz hiçbir alimden duymadığımız kadar kapsamlı cevaplar bizi çok mutlu etti. Duygularınıza tercüman olduğunuz ailecek gözyaşlarıyla takip ettik. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Allah kardeşimizden razı olsun. Onlar gönlünü açıp evet, anladıkları için böyle Söylediler. Biz kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hep beraber Rabbimizi anlamaya çalışıyoruz. Tanımaya çalışıyoruz. O'nun emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmaya çalışıyoruz. Onun için her konuda söz hakkı Allah'ındır diyoruz. Mülk Allah'ındır. Biz O'nun kuluyuz ve söz hakkı sadece O'na aittir. Hiç kimsenin O'nun dışında söz söyleme hakkı yoktur. Herkese düşen Rabbine evet, itaat etmektir. Rabbini dinlemektir, Rabbine uymaktır. Böyle olunca kulluğu kabul etmiş oluyoruz. Yoksa bence göre, bana göre ya da farancaya göre, falan alime göre olmaz. Elimizde bir ölçünün olması gerekir ve bu ölçü Kur'an'dır. Kim ne söylerse söylesin, o ölçüye vurmamız gerekir. Tutuyorsa doğrudur. Alıyoruz, tutmuyorsa yanlıştır, atıyoruz. Eğer başkasının söylediği yanlışa doğru dersek, Allah'ım söylediği doğruya yanlış demiş oluruz. Onun için Kur'an'ı okurken ne diyoruz sonunda? Sedekallahü azim. Evet, Allah doğru söylemiştir. Doğru söyleyen Allah'tır. Doğru söyleyen Allah'tır. Allah'ın söylediğinin dışında kim ne söylese söylesin o da yalancıdır. Yalan söylemiştir. İsmi ne olursa olsun, kim olursa olsun. Aynı şey Resulullah Efendimiz'in hadisleri için geçerlidir. Ne diyoruz? Canlı Kur'an. O canlı Kur'an'dı. Onun aklaklı Kur'an'dı diyoruz. Gerçek bu. Onun söylediği de Kur'an'dan. Onun dışında söz söylemez. Hadis, Kur'an ile ayetlerle çelişmez. Çelişiyorsa o ondan değildir. Öyle buyurdu. Hadislerim tartışma konusu olduğunda onu Kur'an'ın ölçüsüne vurun. Tutuyorsa o bendendir. Tutmuyorsa benden değildir. Onu atın. Onu kabul etmeyin. Yani nasıl Resulullah Efendimizin Kur'an'ın dışında bir şey söylediğine hükmedebiliriz? Böyle bir şey olur mu? Evet. Allah razı olsun. Efendim İstanbul'dan Sevda ismini bir izleyicimiz. Hocam Diyarbakır'da olduğunuz için siz terör meselelerini daha iyi biliyorsunuz. Terörün gerçek manada bitmesi için ne yapmalıyız? Evet. Terörün gerçek manada bitmesi için ne yapmalıyız? Hepimizin bir şeyler yapması gerekir. Hep beraber yapmamız gerekir. Evet hep beraber Allah'ın rahmetinin inmesi için Allah'a dönüp tevbe etmemiz gerekir. Allah'a kulluğu kabul etmemiz gerekir. Mülkün sahibinin Allah olduğuna, hükmün ona ait olduğuna, söz hakkının ona ait olduğuna iman edip bunu kabul etmemiz gerekir. Allahümme levvek, emrindeyim ya Rabbi, buyur ya Rabbi, emret ya Rabbi dememiz gerekir. Bunu müminlerin söylemesi gerekir. Birbirleriyle uğraşmaktan kurtulup, Allah'ın zikriyle meşgul olmaları gerekir. Allah demeleri gerekir. Başka türlü kurtulmak mümkün değildir. Allah'tan yüz çevirince, Allah adına konuşup, Allah adına hüküm verince, daha doğrusu ilah benim deyince, din benimdir, bana aittir deyince, kendini dinin sahibi olarak görünce, kendini Allah'ın yerine koyunca, Allah'a şirk koşmuştur, Allah bunu kabul etmez. İsmine ister mümin desin, Müslüman desin, Veli densin, şu cemaatten, bu cemaatten densin, o farkı etmiyor. Herkes kendini biliyor, herkesin kendine bakması gerekir. Ben her konuda Rabbim Allah'tır diyor muyum? Allah ne dediyse o doğrudur, o haktır, o güzeldir diyor muyum? Yoksa işime gelmeyince amamı diyorum. Ama diyorsan sen mümin de Sen Allah'ı kabul etmemişsin. İşte bize göre, bizim cemaate göre, bizim örfümüze göre, bizim adetimize göre bu böyledir diyor. Evet Allah böyle söyledi ama işte bizde de adet böyledir. Senin adetin, senin dinin olmuş. Senin adetin, senin Rabbin olmuş. İster bunu kabul et ister et ve bu böyledir. Allah seni kabul etmez. Çünkü sen Allah'ı kabul etmiyorsun. Bir kul Allah'ı kabul etmeyince Allah onu kuruyor olarak nasıl kabul eder? Mümin olarak nasıl kabul eder? Sorunumuz iman sorunu. Allah'ı kabul edip etmeme sorunudur. Kendimizi dinin sahibi mi olarak görüyoruz? Yoksa dindeki bir mümin, bir Müslüman olarak mı görüyoruz? Allah'ın dinindeki bir kul olarak mı görüyoruz? Kendimizi dinin sahibi olarak görmekten kurtulup, dinde bir kul, o din ile şereflenen bir kul, Allah'ın diniyle kazanan, ebedi hayatını kazanan, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanan bir kul olarak görmemiz gerekir. İslam, Müslüman, evet, ne demektir? Allah'a teslim olan, işittik ve itaat ettik diyen bir kul. Evet, İslam, silm, barış, barıştaki bir kul. Rabbi ne dediyse o, ona itiraz etmeyen bir kul. Evet, barıştaki bir kul, kendisiyle barışık, Allah'ın kendisine yaptığı her muameleyle barışık bir kul. Bununla beraber insanlarla barışık bir kul. Evet, tamamen barışın içinde. Müslüman. Evet, barıştaki adam. Herkesle, her şeyle barışık olan, imtihanı bilen, kulluğu bilen, Allah'ın muradını anlayan, bununla beraber ebedi hayatını kazanmak için cennete koşan, Rabbine firar eden bir kul. Aynı şekilde insanlara rahmet olan bir kul. İnsanlara nimet olan, hayır olan, ikram olan, güzellik olan, hidayet olan, aşk olan, muhabbet olan bir kul. Müslüman. Allah'a teslim olan. Bunun için Müslüman olmamız gerekir. Ben Müslümanım demekle Müslüman olur mu? Evet, mümin olmak gerekir. İmar eden. Emin olan. Allah'tan emin olan her şeyin Allah'ın kudretinde olduğunu, olduğundan emin olan bir kul Allah ne yaparsa yapsın hangi imtihana tabi tutarsa tutsun Rabbinden emin olduğu için onun hayır olduğunu nimet olduğunu, güzel olduğunu kazanma imkanı olduğunu bilen bundan emin olan bir kul emniyette bir kul Allah'ın emanında emniyette bir kul emniyette olduğunu bilen emin olan Rabbinden emin olan bir kul Aynı şekilde insanların da kendisinden emin olduğu bir kul. Kendisinden sadece hayır beklediği, güzellik beklediği bir kul. Mümin. Sever. Sevdiği için, evet, Rabbini sevdiği için kullarını sever. Rabbini sevenleri sever. Rabbinin sevdiklerini seven. Bütün varlığı seven bir kul. Evet, varlığa, Muhabbet olan, sevgi olan bir kul. Mümin. O zaman bize düşen mümin ve Müslüman olmaktır. Bunun için evet olması gerekeni herkes bilir. Rabbimize dönüp tövbe etmemiz gerekir. Başka türlü olmaz. Allah dememiz gerekir. Birbirimizle uğraşmaktan kurtulup kendimizle uğraşmamız gerekir. Ben mümin oldum mu? Müslüman oldum mu? Allah'a teslim oldum mu? Muttaki bir kul oldum mu? Allah beni kabul etti mi? Derdimizin bu olması gerekir. Benim imanım var mıdır? Ne kadar vardır? Nereye kadar vardır? Ben Allah'a itiraz ediyor muyum? İsyan ediyor muyum? Niye şunu şöyle yaptın? Niye bunu böyle yaptın? Deyip haddimi aşıyor muyum? İlahlık taslıyor muyum? Kendimize bakmamız gerekir. Allah'ın huzuruna çıkarken tek başımızdayız. Söyledim. Allah sormaz Hangi mezheptensin, Hangi mezheptesin diye sormaz. Bur oldun mu? Olmadın mı? İman ettin mi? Etmedin mi? Yaratılışın gayesi olan o. Hazreti insan oldun mu? Olmadın mı? Bana halife oldun mu? Olmadın mı? Aynı oldun mu? Olmadın mı? Buna bakmamız gerekir. Yoksa <gülüyor> şu tarafta duralım. Bunlar haklıdır, bunlar haksızdır. Hiç kimse haklı değildir. Haklı bir tek Allah'tır. Hepimiz haktan çıkmışız, yüz çevirmişiz. Herimiz hakkın bir tarafını tutup biz haklıyız diyoruz. İyi de öbür tarafta hak var. Onun niye karşına aldın öyle, niye düşman olarak gördün? Onun için, la ilahe illallah deyip bu beladan, bu musibetten kurtulacağız, bu ateşten çıkacağız. İblise yardım etmeyeceğiz. İblis'ten taraftır durmayacağız. Allah ve Resulü'nden taraf duracağız. Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz. Birbirimizi seveceğiz. Birbirimize rahmet olacağız. Birbirimizi cennete davet edeceğiz. Ancak kurtuluruz. Evet. Efendim Ankara'dan Yasin Yavuz çocuklarımın hidayeti için hocamızdan dua istiyorum. Hocamızı çok seviyoruz. Diyar TV bugün bulunamayacak bir kanal. Her an izliyoruz. Allah sonuna kadar Diyar TV'yi ayakta tutsun inşallah. Amin. Allah razı olsun. Allah hem kardeşlerimizin hem bütün kardeşlerimizin, çocuklarını, evet. müslümanların çocuklarını hidayette eylesin inşallah. Gerçek manada La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenlerden eylesin. Muttakilere imam eylesin inşallah. Bunun içinde yapmamız gereken çocuklarımızı yetiştirirken onlara la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedetmektir. Onlara Rablerini kendilerini yaratan, seven Rablerini tanıtmaktır. Allah'ın muradını onlara öğretmektir. Allah'a, Allah'ı sevmeye davet etmektir. Allah'ın ipini onlara göstermektir. Allah'a sarılmayı onlara öğretmektir. Öyle buyurdu. Hepiniz Allah'a sarılın. Allah'ın ipine sarılın ayrı, bir de Allah'a sarılın. Allah'ın muhabbetine sarılın. İmanınıza sımsıkı sarılın. İmanınızdan taviz vermeyin. Evet. Çocuklarımıza inşallah bunu böyle öğretiriz. Hep beraber öğreteceğiz. Şunu da unutmamak gerekir ki aydınlık geldiğinde kesinlikle karanlık yok olur. Karanlık yok olmaya mahkumdur. Bize düşen evet, aydınlanmaktır. Allah'ın vahyiyle, nuruyla, imanıyla, aşkıyla, muhabbetle aydınlanıp o aydınlığı etrafımıza saçmaktır. Bunu yapacağız. Bugün böyle görünebilir. Bunu rahmet olarak görmek gerekir. Allah bizi bize gösteriyor. halimizi bize gösteriyor. Bakın yanlış yapıyorsunuz, karanlıktasınız. Bakın iblisin peşinden gidiyorsunuz, İblise uyuyorsunuz. Kardeş olmanız gerekirken, bir ve beraber olmaya çalışmanız gerekirken, insanlık içinde vasat bir ümmet olup, Allah'a davet edip, şahit olmanız gerekirken, Allah'ın Resulü size şahit olması gerekirken, bak Allah'ın Resulü ne? Resulü size şahit olmuyor. Onun hali üzerinizde görünmüyor. O sizin doğru yaptığınıza, iman ettiğinizde şahadet etmiyor. Üzerinizde O'nun hali görünmüyor, imanı görünmüyor diye bizi uyarıyor. Bu durumda bize düşen, Allah'ın Resulü'nü kendimize şahit kılmaktır, kendimize örnek almaktır, bütün insanlığa da o şahazetle örnek olmaktır. Biz, bunu bize gösteriyor Allah. Ne diyoruz? İşittik ve itaat ettik, gerekeni yapacağız Ya Rabbi. Ulaşabildiğimiz her yere vahyini taşıyacağız, Resulü'nü taşıyacağız. Resulünün şahitliğini taşıyacağız. Resulünü üzerimize göstereceğiz. O bize şahit olacak. Ona ayna olacağız. O bize bakınca kendini görsün. Görecek. Evet. Efendim, İstanbul'dan bir izlenimiz. Efendim demiş, gerçek bir mürşidi kaminin dervişlerinin halleri nasıl olur? Bir de sahte olan mürşitlerin, şeyhlerin Dervişlerin halleri nasıl olur diye sormuş evet. efendim. Gerçek olan bir mürşidi kamilin dervişlerin halleri mürşidi gibi olur önce. Önce Bunu böyle anlamak gerekir. Onu kendine örnek alır. Mürşide niye tabi olduğunu bilir. Mürşid, gerçek bir mürşidi kamil kendisiyle beraber olan dervişlere neden beraber olduğunu önce öğretir. Bana uyun demez. Ben ne yaparsam o doğrudur demez. Siz bana uyun, ben sizi kurtarırım demez. Bu saygısızlığı yapmaz Allah'a karşı. Ne der? Ben de sizin gibi bir kulum. Bununla beraber, siz de benim gibi bir kul olmak istiyorsanız, benim kulluğumu beğendinizse, sevdinizse, benim kazandığım gibi kazanmak istiyorsanız, buyurun, beraber yürüyelim. Ben nasıl kazanmışsam, size de öyle öğreteyip, siz de kazanın der. Vücudi kemale tabi olmak bu demektir. Allah her bir kulundan kulluk istiyor, abdiyet istiyor, Hazreti insan olmasını istiyor, kendisine aynı halife olmasını istiyor. Yoksa gittik mücidi kemale tabi olduk, bir şeye tabi olduk, o bizi kurtarır. O bize şef şefaat eder. O kimse şefaat edemiyor. O kim şefaat etmek ki? O bir kere yoldan çıkmış bir ölçü vardır. Allah'ın koyduğu bir ölçü vardır. Mümin, aklını sonuna kadar kullanmak zorundadır. Ne diyoruz? Müşid-i Kamil, veli, Müşid-i Kamil, peygamber varisi demektir. Zahiri olarak, eğer alim ise bir taraftan zahiri olarak Resulullah Efendimiz'e varis olmuştur, yarım varis. Çünkü ilmi yarımdır, sadece zahiri olan oranı almıştır. Ama hem zahiri hem manevi olarak almışsa bu tam varistir. Bu peygamber varisi, işte müçhid-i kamil budur zaten. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bu Kur'an hem zahir hem batın üzere indirilmiştir. Aynı şekilde her bir ayetin zahiri manası olduğu gibi bir de evet, batini manevi manası vardır. İşte Büşün İkâmil bu ikisini evet, beraber bilen, Allah'ın öğrettiği buna beraber ilmini Allah katından almıştır. Allah vermiştir onu. Konuşunca zaten o anlaşılır hemen. Hemen görünür. Yani bilmedim, anlamadım demeye gerek yoktur. Bilgisinin okumakla olmadığı hemen anlaşılır. Peygamber varisi. Peygamberin vazifeleri vardır. Vazifeyi Allah beyan etmiş. Bu durumda ona varis olan da aynı o vazifeyi yüklenmiş olması gerekir ki o ona varis olsun. Yoksa nasıl varis olabilir? Nedir peygamberin vazifesi? Bir önce söylediğim gibi şahit, müjdeci, uyarıcı. Evet, şahiden, mübeşiren ve nezira. Şahit, örnek. Sadece anlatmıyor, haliyle örnek oluyor, hayatıyla örnek oluyor. Konuşmasıyla örnekli oluyor. Düşüncesiyle örnek oluyor. Fikriyle örnekli oluyor. Evet, i̇badetiyle örnek oluyor. Her konuda örnektir. Allah'ın isimleri üzerinde tecelli etmiş. Her hali evet, peygamberin halidir. Evet, rahmeti öyle. Merhameti öyle. Hidayete davet edişi öyle. Affi öyle. Magfireti öyle. Kerimliği, cömertliği öyle. Her konuda Allah'ın isimleri tecelli etmiş. Canlı Kur'an. Bu görünüyor. Onunla beraber olduğunda bunu görmen gerekir. Şu, müjdeci ve uyarıcı. Cennetle müjdeler. Allah'ın rızasıyla müjdeler. Allah'a dostlukla müjdeler. Vuslatla müjdeler. Allah'ın cemalini müşahedeyle müjdeler. Yolu gösterir öyle müjdeler. Yaparsan, evet önünde bu vardır der. Uyarır. Yapmazsan, Rabbini kaybedersin, kendini kaybedersin, ebediyen kaybedersin diye uyarır, ikaz eder. Neyle? Gene Allah'ın ayetleriyle. Aynı şekilde size bir Resul gönderdik. Allah'ın ayetlerini size okusun, açıklasın, hikmeti beyan etsin diye. Allah'ın ayetlerini okur ve açıklar. Allah'ın muradını, hikmeti beyan eder. Sadece ayetlerdeki hikmeti değil, bir de Oralardaki, meselelerdeki, hayattaki, her ne olursa olsun onun hikmetini bilir ve beyan eder. Hikmet Allah'ın muradidir. Nerede biliyor hikmeti? Allah'ı biliyor da ondan. Allah'ı tanıyor da, Allah kendini ona tanıtmış da ondan. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. O Allah'ı sevmiş, Allah onu sevmiş, kendini ona tanıtmış. Dolayısıyla tanıdığı Rabbinin muradını biliyor. Okumakla öğrenmemiş. Bunu marifetullahla biliyor. Allah'ı tanımakla biliyor. Rabbi ile beraber olduğundan biliyor. Allah'ın neye gazap ettiğini, neyi sevdiğini bilir. Rabbini tanıyor çünkü. Onu tanıyor. Ondan. Nefislerinizi tezkiye eğsin. Seni temizliyor. Küfürden temizliyor. Şirkten temizliyor. Nifaktan temizliyor. Münafıklıktan temizliyor seni. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin. O zaman bizim bilmediklerimizi de bilmesi gerekir. Okumakla anlamadıklarımızı da bilmesi gerekir. Yoksa bilmediğini bilmiyorsan nasıl ona varisi olur? Peygamber varisi olur. Nasıl ona müşid kamil dersin? Nasıl ona şeyh dersin? O zaman sen ona müşid kamil dersen, peygamber varisi dersen, peygamber bu kadardır demiş olursun. Peygamber'e hakaret etmiş olursun. Mesela görüyoruz. Ayeti okumuyor. Hikmeti de bilmiyor. Allah'ın muradını da bilmiyor. Etrafındakileri hikaye anlatıyor. Biz şöyle büyüyüz, büyüklerimiz böyle büyüktü. İşte al bu zikri yap tamam. Peki soruyoruz mesela soruluyor. Beni Allah'a vasıl edebilir misin? Hayır diyor. Büyüklerimiz işi yapıyor, biz de cemaat dağılmasın diye devam ediyoruz. Bu bunun hesabını nasıl verebilir? Hesabını verebilir mi? Allah'ın huzurunda, huzuruna çıktığımızda tek başımızdayız. Kimse bizimle beraber değildir. Allah sorar, kurum. Ben sana bu işi yap dedim mi? Söyledim mi söylemedi mi? Niye sen bu işi yapmaya kalkıştın? Nereden kalkıştın? Kim sana söyledi bunu? Onun için Allah'tan emir almış olması gerekir. Yoksa bunu hesabını veremez. Görüyoruz, gidiyor tabi oluyor sözde. Bir de bakıyoruz ki, eskide küfrü bindi, birdi, şimdi bin olmuş. Eskide kendini biraz aciz görüyordu. Bakıyoruz, mürşid tabi olduğunu iddia edip, nefsi büyümüş. Ben diyor, kurtuldum. Niye? Tabi olmuş Tabi olduğunu zannediyor yani. Onunla diğer insanlara karşı kibirleniyor. İşte bizim cemaat şöyledir. Bizim şeyhimiz böyledir. Bizim yolumuz böyledir. Battıkça batıyor. Kim batırıyor? Şeyhi batırıyor. Daha doğrusu şeyh dediği adam batırıyor. Onu Allah'tan uzaklaştırıyor. İş zahiri ilme gelince onlar diyor zahire şey yapıyorum, biz diyor batın işi şey yapıyoruz. Yavrum, zahir batının kapısıdır. Senin bu kapıdan önce geçmen gerekirdi. Sen nereden dolandın ile oraya geldin o kadar? Sen zahiri bilmeden batını nereden biliyorsun? Onun için ne diyoruz? Bak, Bakınca keşke müşteri kamile tabi olmasaydı. Olduğunu zannetmeseydi. Keşke bir şey bilmeseydi. Çünkü öyle bir kibirlenmiş ki Artık onu ortadan aşağıya indiremiyorsun. Yukarı göğe çıkmış. Bak dürüst düşersen paramparça olursun. Böyle yukarı çıkma duvarası yapma. Onun için mümin Allah'tan haşyet duyandır. Alim Allah'tan haşyet duyandır. Böyle bir vazifesi olmayanlar Allah'tan bu emri almayanlar bu işi yapmaya kalkışmasın. Peşindekilerle beraber cehennemi boylar. Ona tabi olanlar kıyamet günü ona biner. Binmelidir, biner. Neden bizi Allah'a gitmekten arı koydun diye binecek? Onlarla beraber olanlar herkes ancak kendisindekini verebilir. Kendisindekini. Eğer onda Allah ona böyle bir vazife vermişse ona böyle emretmişse, zatıyla sıfatıyla tecelli etmişse, miraca almışsa, cemalini müşahede ettirmişse, ona hikmeti öğretmişse, vermişse, yapsın. Bu işi yapmak onun hakkıdır. Zaten emri, Allah'ın emrini yerine getirecek. Ama böyle bir şey yoksa, Allah için, kendiniz için, Cehenneme gitmemek için bu işi yapmayın. Böyle yapmayın. Kendinize böyle zulmetmeyin. Etrafınızdaki insanlara böyle zulmetmeyin. Onları başka tarafa davet etmeyin. Hep beraber şeytana uymuş oluyorsunuz. İblise tabi olmuş oluyor. İblise yardım etmiş oluyorsunuz. İnsanları cennete davet etmek yerine, taşımak yerine onlara tefrikayı öğretiyorsunuz, kibirlenmeyi öğretiyorsunuz, o da zaten bilmiyor, tabi olmuş ya, seninle beraber kibirleniyor. Nefsi tezkiye etmeyi bilmediğin için, nefsini tezkiye edemiyorsun, tam tersine nefsini kirletiyorsun. Batırdıkça batırıyorsun, küfre, şirket, nifaka batırıyorsun. Ortaya öyle biri çıkmış ki, hidayeti kaybetmiş. Rabbini kaybetmiş, nefsini ilah edilmiş biri ortaya çıkıyor. Söz hakkını Allah'a vermiyor ve veremiyorsun. Çünkü Allah'ın ne söylediğini bilmiyorsun. Onun için nefsinden konuşuyorsun ya da birinden bir şey duymuşsun onu söylüyorsun. Okumak yetmiyor. Okumakla peygambere varis olmuyorsun. Ona varis olabilmen için senin hakikati Muhammediye ermen gerekiyor. Onun sende tecelli etmesi gerekiyor. Yani niye kendine karşı bu kadar zalim, vicdansız oluyor, Cehenneme doğru yol alıyor. Kendinle beraber olanları cehenneme sürüklüyorsun. Neden? Yani imanın seni bundan alıkoymuyor. Rabine boynunu bükmüyorsun. Ben de bir şey yok demiyorsun. Hesap ağır. Onun için Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Allah'ın Resulüne karşı edepli olmak gerekir. Yarın Resulullah Efendimiz'e karşı karşıya geldiğimizde ben seni temsil ettim deme hakkını kendinde nasıl buluyorsun? Neyi temsil ettin sen? Suranen mi? Biz falan soydan geldik diye mi temsil ediyorsun? Yoksa birkaç kitap okudun diye mi temsil ediyorsun? Senin onun taşıdığı gönlü taşıman gerekir. Gönlü. Onun taşıdığı ruhu taşıman gerekir. Allah dilediğine ruhul kudüsle destekler dedi. Senin bununla desteklenmiş olman gerekir. Yoksa işi nasıl yapıyorsun? Nereden yapıyorsun? İnsan kendisine merhamet etmesi gerekir. Kendine merhamet etmeyen başkasına başkalarına merhamet etmiyor, edemiyor, merhamet etmeyi bilmiyor. Düşmüş çamurun içine yüzüyor, gelin diyor gel yıkanır burada. de kıyıyorsun sen onları? Nasıl yıkıyorsun sen? Hangi hakla Allah'ın kullarını çamurun içine davet ediyorsun böyle? Görüyorsun, seninle beraber olunca bir tek kibirleri artmış, benlikleri artmış, büyümüş, nefisleri büyümüş. Biz, biz, ben diğer insanlardan üstünüm diyor. Biz kurtuluşdayız diyor. Allah böyle söyledi diyorsun, ona itiraz. Benimdir, hocam böyle söylemiş, benim şeyhim böyle söylemiş. Sen onlara böyle mi öğretiyorsun? Evet. Her ne olursa olsun, elimizde Allah'ın vahiyinin ölçüsü olmalıdır. Her şeyi o ölçüye vurmamız gerekir. Dinimizi, imarımızı, İslam'ımızı, hayatımızı, ibadetimizi, her halimizi Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurup öyle kabul etmemiz gerekir. Kabul ettiyse Allah onu kabul etmiştir. Etmediyse o yanlıştır. Onu atmak gerekir. Onun için kardeşlerimize söylüyoruz. Her neyi söylersem söyleyeyim. Onu mutlaka Allah'ın vahyiyle söylüyorum. Gerektiğinde sorun. Hangi ayete göre söylediniz? Ben bunu söylerim. Şu ayette, şu ayete, şu ayete göre söyledim. Resulullah Efendimiz'in bu ayetini böyle tatbik etmesiyle söyledim. Eğer biri bunun dışında benden bir şey naklederse, kesinlikle onu kabul etmiyor ve reddediyor. Her ne söylediğim ortadadır. Hepsi kayıt altındadır. Evet, insan ebedi hayatını ciddiye almalıdır. Ciddiye almak demek, aklını sonuna kadar kullanmak demektir. Aklını kullanırken Allah'ın vahyinin ışığında kullanması gerekir. Allah'a göre görmesi gerekir, anlaması gerekir. Onun için, eğer Allah'a dost olmak istiyorsa kendine gerçek bir müşid-i kamil bulmalıdır. Allah'ın rızasını, ebedi hayatını kazanmak istiyorsa, Allah'ın evet, koyduğu ölçüye, Resulün ölçüsüne uyan bir müşid-i bulması gerekir. Evet, bir kelime bile dışında olsa olmaz. Hakkı bulamaz. Sadece kendi kendini kandırır, kendini oyalar. Daha doğrusu şeytan onu oyalar. Ona bin bir türlü hile yapar hallerinden, her ne olursa olsun, Allah'ın vahyine ters düştüğünde o şeytandandır. Evet. Mesela bazen yolu yürürken şeytan elbette ki yolda hile yapıyor. Buyurdu ayet-i kerimede, sırat-ı üzerinde oturacağım, geneleri saptıracağım. Sırat-ı üzerinde oturmuş. Elbette ki müminler, mustat yolcuları sırat-ı müstakimde yürüyor. İblis yolu kesiyor. Soldan gelemediyse sağdan gelir. Bakıyorsun ki ona bir şey göstermiş. Öyle bir şey göstermiş ki sağdan gibi görülüyor. Hak gibi görülüyor. Örnek vereyim mesela. Evet, mesela kardeşimiz diyor ki ben zikir esnasında gördüm ki Allah perdeleri açtı, hitap etti. Kurum, dile benden ne dilersen dedi. Ne kadar manevi bir şey. Ne kadar büyük bir şey. Ama biz biliyoruz. Onu söyleyenin kim olduğunu biliyoruz. Kardeşimizi tanıyor, halini biliyoruz. Şeytanın o hileyi nerede yaptığını biliyoruz. Ama o Allah zannetti. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Bu demek zaten. Mürşidi olmazsa, o orada battı zaten, onu yavaş yavaş orada artık evet, yoldan çıkarır. Biz ona söylüyoruz. Yanlış görmüşsün. Bu hitabı Allah değil, bunu sana ibli söyledi. Bununla beraber Allah kulu ile konuşurken, kulu dile benden ne dilersen demez. Eğer sen bana tabi olmuşsan, şimdiye kadar Allah bana böyle bir şey söylememiş. Dile benden ne dilersen dememiş. Bir sefer bana dile benden ne dilersen dersin, o anda canımı alsın diyor. Yok böyle bir şey. Allah'ı kendisi gibi zannetmiş. da onun gibi konuşuyor. Evet, Allah kuluna vahyeder. Sen onun huzurunda konuşmak gibi bir hale sahip değilsin. Sana benden dile demez. Sadece bir şey öğretirse, Kendisi sorar, kendisi cevap verir. Söyledim. Mesela insanı nasıl yarattığımı biliyor musun? der. Kul asla orada cevap veremez. En fazla kendinde bulacağı güç sen bilirsin ya Rabbi diye bilir veya diyemez. Ve Allah o anda o yaratılışı birden ona gösterir. Bütün her safhasıyla gösterir. O da onu bilmiş olur. Veya bütün kâireti nasıl yarattığı mı? Veya ya da nasıl rızık verdiği mi? Örnek veriyorum. Nasıl rahmet ettiğimi biliyor musun? Der. Cevabını kendisi verir. O cevabı verirken evet, hepsini birden gösterir ona. Böyle olduysa doğru. Yoksa işte kurum benden. Ya da seni şu duanı kabul ettim. E sen öyle olmadığını biliyorsun ya. Söyledim. Eğer müşrik gerçek bir müşrik kambil değilse bu durumda ne der? Evet, sen erdin der. Artık sen büyük insansın der. Allah ona öyle söylemiş. Ama bir süre sonra göreceği şey nedir? Bir süre sonra şeytanın ipi onun boynuna takıp çektiğini görür. İşini bitirdiğini görür. Ne yapacaksın sen? Hadi derviş öyle yaptı, ne diyeceksin dervişe sen? Bilmiyorsun, görmüyorsun, anlamıyorsun, tanımıyorsun zaten. Sen böyle hesabını nasıl vereceksin? Evet. Hepsini Allah'a davet ediyoruz, Hakk'a davet ediyoruz, Allah'ın vahyine davet ediyoruz. vicdallı, merhametli olmaya davet ediyoruz. İnsanlara, müminlere, Rabbini isteyenlere zulmetmemeye davet ediyoruz. Zaptekarlar böyle ortaya çıkınca hakiki olanı da örtmüş olur, kapatmış olur. Onlara bakanlar, onları bir şey zanneder, hakikisini inkar eder. Birbirlerine böyle hikaye üretirler, hikaye üretenleri gerçek hakikata onaları da sahte zannederler. Düzelecek inşallah. O da düzelir. Düzeltmek zorundayız. Ölçüyü ortaya koymak zorundayız. Allah bizi. Sadece bizden sorumlu tutmaz, hem çevremizden sorumlu tutar, ulaşabildiğimiz her yerden sorumlu tutar, bütün ümmetten de sorumlu tutar. Efendim Isparta'dan bir izleyicimiz yaptığım bir hatadan dolayı pişman olup çok defa tövbe ettim ama halen içimde bir sıkıntı var ne yapmalıyım? Elbette ki Allah karşı bir yanlış yaptığımızda sıkıntı duyarız ama bunu böyle sürekli gönlümüzde tutmak sıkıntı duymak doğru değildir. Belki farkında olmadan burada bir de günahımızla evet, kibirlenmiş oluyor Allah ile aramıza Koymuş oluyoruz. İnsan günahıyla nasıl kibirleniyor? Şöyle kibirleniyor, hiç farkında değildir insan yalnız. Rabbini tanımamış, anlamamış, Rabbinin azametini, subhanlığını anlamamış, kendi acziyetini, kulluğunu, küçüklüğünü anlamamış. Allah'ın üzerimizdeki muradını anlamamış, Allah'ın neden gafur ismine, gafar ismine, tevvap, efu ismine tecelli ettiğini anlamamış. Kendisini tanımayı dilediğini anlamamış. Tanıyıp onu bir daha sevmemiz gerektiğini anlamamış. Beni affetti Rabbim dediğinde Rabbim gafurdur demesi lazım, gafardır. Tekrar tekrar işlenen günahıyla magfiret eder. Her çeşit günahıyla magfiret eder. Ona dönüp tevbe edince dönüşümü kabul eder. Rabbim beni seviyor. Ben yanlış yaptığım halde beni seviyor dememizi istiyor. Bunu anlamamış. Onun için tevbe ettiğimizde Rabbim magfiret etti. İman ettik ki Rabbimiz gafurdur. Gafardır, afudur. Eğer silemedikse gönlümüzden Allah'ın gafur gafar Tevab efu oluşundan şüphe ettik demektir. Bak şeytan ters tarafa sürüklüyor. Buna müsaade etmemek gerekir. Nasuh tevbesi neseden eden tevbe, silen tevbe. Günahdaki, gönlümüzdeki o günahın hatırasını silen tevbe demektir. Onu silmek yerine ikide bir önümüze koyuyoruz. Bilelim ki bunu şeytan yapıyor. Allah ile aramıza perde olsun diye ya Rabbi seni seviyorum diyemememiz için yapıyor bunu. Bir hata işlemişim. Rabbime karşı yanlış yaptım. Yani sen kimsin ki yanlış yapasın? Nasıl yanlış yapabiliyorsun? Sen kendine zarar vermişsin. Kendine zulmetmişsin. Onun için Tövbe etmen lazım, istifar etmen lazım. Rabbinin güzelliğini, azametini, sana olan sevgisini, makfuretini görmen lazım. Görüp bir daha ya Rabbi, seni seviyorum demen lazım ki doğru yapmış olasın. Yoksa yanlış yapmış oluruz. Evet. Efendim programın aslında sonuna gelmişiz. Ben bir soruyla isterseniz efendim Efendim Hatay'dan Saadet, biri namazında Kur'an'ında diğeri tam tersi iki eş cennette bir araya gelecekler mi? Geleceklerse nasıl gelecekler? Evet. Biri namazında niyazında öteki tam terste duruyor. Ama namazla niyazla cennete gitmeyeceğimizi önce bilmemiz gerekir. Önce imanımızla bir de Allah'ın rahmetiyle cennete gideceğimizi bilmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu Ali serratuhu ve selam Yarın kıyamet günü eşlerden biri eğer cennetin alt tabakalarından birine gider, biri üst tabakasına giderse Allah altakini de üste alır. Eşlerden biri hangisi olursa olsun kadın olsun erkek olsun Hangisi üstte ise alttakini üstte arıyor. Üsttekini aşağıya indirmiyor. Ya da ortalanmıyor. Ama biri ters tarafta durduysa bu cennet için geçerlidir. Zaten ahirette ya cennet ya cehennem vardır. Ama biri cennete, biri cehenneme gittiyse cehenneme giden ebediyen kaybetmiştir. Bir araya gelmeleri söz konusu değildir. Evet bunu da böyle anlamak gerekir. Kurumu sondayız. Başka söylemek istediğiniz varsa efendim. Evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatıyla, sıfatıyla tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerlerine olsun. Bütün mümkünlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin. Cennet yolunda, hidayet yolunda birbirine yardım eden, destek olanlardan eylesin. Amin. Kendini ümmet içinde bir fert cemaat olarak görenlerden bütün ümmeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, bütün ümmeti kardeşi olarak bilen, gören, seven bu şekilde muamele edenlerden eylesin. Amin arayı bulanlardan eylesin. Amin. Mümin kardeşlerinin arasını bulanlardan eylesin. Amin. Mezhebiyle, meşhebiyle, meşrebiyle, tarikatıyla, cemaatiyle, herhangi bir ırkıyla tefrika edenlerden eylemesin. Amin. Birliği, beraberliği, kardeşliği bozanlardan eylemesin. Amin. Düşman olarak iblisi, şeytani bilenlerden eylesin. Amin. Evet, insani insan kardeşi, mümini mümin kardeşi olarak görüp, müminlere, insanlara, insanlığa rahmet olanlardan eylesin. Amin. İman, hidayet, aşk, muhabbet olanlardan eylesin inşallah. Amin. Kardeşlerimize, muhabbetlerimize arzu Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, inşallah bir sonraki hafta soramadığımız sorularınızı sormaya devam edeceğiz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.